Dördüncü söz Bismillahirrahmanirrahim Assalatu din. Namaz dinin direğidir. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim hem ne kadar ucuz rahat bir masrafla kazanılır hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta harf ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağı ediniz bir günlük mesafede bir istasyon vardır hem araba hem gemi hem şimendifer hem tayyare bulunur sermayeye göre binilir İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gelecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedba serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır arkadaşı ona der. Yahu! Şu liranı bir bilete ver, ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalle ikametimize gideriz, yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyi... Muhakkat bir lezzet için sefahete sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! O hakim ise Rabbimiz, Halikamızdır. O iki hizmetkar yolcu ise bir mütedeyyin namazını şevkle kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabire, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amene göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli tatlığa berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmını da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı şu hakikata iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdestte kafi gelir. Aç 23 saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder... Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir, sonra 24'ten bir malını yüzde doksan ihtimalle kazancı musaddak bir hazini ebediyeye vermemek, ne kadar hilaf akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akil zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübahdünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermayi ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ipka edebilir.